Elhamdülillah Rabbil âlemin. Efâtıru salâtî ve etemü't teslim, âla eşrafil murselîn ve âla âlihi ve ashâbihi ecmaîn emmâ ba'd. Biz kalplerin üç kısımda olduğunu söyledik. Hayat bulan kalp, ölü kalp bir de hasta olan kalp idi. Bugün hastalıklı kalbi işleyeceğiz arkadaşlar. Bugün hastalıklı kalbi işleyeceğiz. Derse geçmeden önce Size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Siz futbolla ilgilendiğiniz için ben futboldan örnek vereyim. Futbolla ilgili bir maça çıkacağınız zaman ya da futbolla ilgili iki ayrı bilinmesi gerekenler vardır. Mesela bir futbol sahasının en iyi boyu, kalenin en iyi boyu yüksekliği. İşte bir futbol takımı kaç kişiden oluşur? Taktik olarak 3-5-2 nedir? 4-4-2 nedir? Efendime söyleyeyim. Buna benzer bilgiler futbolcunun bildiği bilgilerdir. Futbolcunun bildiği bilgilerdir. Ama futbolcu sahanın içerisinde bu bilgiler neredeyse ona hiç lazım olmaz. Veya çok az lazım olur. Stoper nedir? Önlü Bora nedir? Sağ açık nedir? Bu bilgiler her futbolcunun bildiği bilgilerdir. Ama çoğu zaman futbolcuya bunlar lazım olmaz. Bununla birlikte maça çıkacağı zaman karşı takımı tanıması, ona göre bir taktik geliştirmek ve bununla ilgili bilgiler o an sahada uygulanması gereken bilgilerdir. Bu ikinci örnekte verdiğim bilgileri ezberlemek, hıfzetmek, takım arkadaşlarına anlatmak bir şey ifade etmez. Bu bilgileri bizzat sahada uygulamanız gerekir. İşte arkadaşlar, bizim İslam ilimlerinde de bazı ilimler vardır. Hayatın içerisinde hemen hemen bize hiç lazım olmaz. Usul Fıkıh ilmi, Usul Hadis ilmi, Hasan Hadis ile Say Hadis'in farkı, gayrihi ile Gayrih ile Sayhli Zatih ne demek? Bunlar veya buna benzer bilgiler ilimde hayatın yani ilimde biz bunları öğreniriz. Biz bunları biliriz ama hayatın içerisinde bizzat lazım olan bilgiler değildir. Mesela biraz önce ayetleri okudunuz, ezberlediniz. Bu ezber hayatın içerisinde birebir hayatın kendisinde size lazım olan bilgiler değildir. Ama arkadaşlar geçen ders anlattığım ondan önceki ders anlattığım ve bugün anlatacağım bilgiler Hayatın bizzat içerisinde Lazım olan bilgilerdir Bu bilgiler Bizzat hayata aksettirilmediği sürece Hayata yansımadığı sürece Özet çıkarmanızın, Dersleri iyi bir şekilde dinlemenizin Dersleri ezberlemenizin Hiçbir manası olmayacaktır Bundan dolayı Bu dersleri bir kere dinlemeniz bir kere anlamanız hiçbir şey ifade etmez. Dersleri defalarca dinleyeceksiniz. Ve bizzat hayatın içiyle ilgili kararlar alacaksınız. Hayatınızla ilgili kararlar alacaksınız. Kalbimizi, kalbimi nasıl sağlıklı hale getirebilirim? Kalbimi nasıl sağlıklı hale getirebilirim? Kalbimin hastalıklarını nasıl tedavi edebilirim? Kalple ilgili sorunlarımı Nasıl giderebilirim? Bunların hepsini biz ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz. Bunu bizzat hayatın içerisinde uygulamanız lazım. Kardeşler bu dersler nasihat içerikli derslerdir. Nasihat içerikli derslerdir. Nasihat içerikli dersler hayatın bizzat içinde uygulanmak durumundadır. Bundan dolayı ben bu dersten sizi yazılı yapsam siz tamamından 100 alsanız bu hiçbir şey ifade etmez biliyor musunuz? Ama bu dersten küçük bir bilgiyi alıp Bu dersten küçük bir bilgiyi alıp O bilgiyi hayatınıza geçirdiğiniz zaman işte benim arzuladığım Kendi adıma benim arzuladığım Ve sizin adınıza benim arzuladığım budur arkadaşlar Sizin adınıza benim arzuladığım budur eğer bu dersler bize fayda vermiyorsa, eğer bu dersler bizi daha geliştirmiyorsa, işte bu da şu an işleyeceğimiz hastalıklı kalbin özelliklerindendir. Nasihatin fayda vermediği kalp hastalıklı kalptir. Eğer bir kalbe nasihat isabet etmiyorsa, bu kalp ya ölü kalptir ya da çok ciddi anlamda hasta bir kalptir. Sekir halindeki bir insana birkaçlık çorba hiçbir fayda vermez. Onu doyurmaz. Bundan dolayı kalplerimizi ıslah etmenin yolunu öğreniyoruz. Allah'ın izniyle bu derste ilgili yapmanız gereken bunu hayata aksettireceksiniz. Allah'a zikredeceğiz dedik. Kur'an okuyacağız dedik. Kur'an dinleyeceğiz dedik. Ve buna benzer şu ana kadar güzel şeyler söyledik. Bu zannedersem dördüncü dersimiz tam hatırlamıyorum. Ama yani çok güzel gidiyor. Çok güzel devam edeceğiz inşallah. Evet. Başlığımız hasta kalp. Ben başka bir tercümeden okuyacağım. Hem size çeşitlilik olsun. Hem de siz tekrar okuduğunuz zaman daha iyi anlayın diye. Diyor ki İbni Kayyum rahimeullah Üçüncü kalp ise... Diri olmakla beraber kendisinde hastalık olan kalptir. Şimdi İbn-i göre ben geçen hafta bana göre olan kısmı anlattım. Ölü kalbi ikiye ayırdım. Bir kafirin kalbi ölü. İki Müslümanın kalbi dedim ben. Artık hiçbir şey kar etmiyor. Hastalık onda yer etmiş. Doktorlar demiş ki sen artık şifa bulamazsın. Doktorlar demiş ki, sen artık şifa bulamazsın. Ölümü bekleyen kalp. Şifa Allah'tandır. Allah'tan umut kesilmez. Ama bu Müslüman, her an küfre düşmesi al meselesidir. Bu Müslümanın, son nefesinde, iman üzere, canını vermesi, beklenemez. Veya, daha doğru bir ifadeyle bu Müslümanın son nefesinde iman üzere ölmesi neredeyse artık bir mucize haline gelmiştir. Allah subhanahu wa bizi böyle bir sondan korusun kardeşlerim. Şimdi İbn-i diyor ki kendisinde dirilik olmakla beraber hastalık bulunan kalp hasta kalptir, ölü değildir. Ölüde dirilik bulunmaz. İmne Kaymın yapmış olduğu bu tarif bizim tarifimize aykırı bir tariftir. Yani İmne Kaym burada bize katılmıyor. Biz İmne Kaym'e göre anlatmaya ne yapalım? Devam edelim. İnşallah Ramazan'da bir kitap okuyacağız. Orada da geçiyor bu konu. Bu kalbi iki taraftan çeken etken vardır. Bu kalbi iki taraftan çeken ne vardır? Etken vardır. Bu etkenlerden bir tanesi. Hak etkenidir, hidayet etkenidir. Diğeri ise dalalet etkenidir, batıl etkenidir. Hangisi daha güçlü ise bu kalp oraya meyleder. Mesela bir haram gördüğü zaman vahiy etkeni, hidayet etkeni, iman etkeni der ki bu haramdan uzak dur. Bunun bedeli dünyada da ve ahirette ayır basar. Bu haramdan uzak dur, bu haram sana, Allah seni Allah'tan uzaklaştır. Bu haramdan uzak dur, bu haram seni cennetten uzaklaştır. Bu haramdan uzak dur, bu haram seni dünyada da ahirette de rezil eder. Kalbi bu tarafa çekmeye çalışır. Haramdan uzaklaştırmaya çalışır. Bu kalbe etki eden diğer etkin ise şeytandır, nefistir, hevadır, dalalettir, batıldır. Bak ne kadar güzel der. Bir kere işlesen ne olur ki der. İşle tövbe edersin der. Aslında bu çok da büyük bir haram değil der. Bir kere işlemekle bir şey olmaz der. Bak çok tatlı, çok zevkli. Sen bu haramı işlediğin zaman çok güzel olacak der. İki taraftan hangisi ağır basarsa kalp o tarafa meyleder. Vahiy gücü ağır basarsa kalp bu haramdan yüz çevirir. Şeytan gücü, nefis gücü, heva gücü ağır basarsa kalp oraya meyleder. Ramazan'da Sabredenler ve Şükredenler kitabını hepimiz okuyacağız. Bunu mecburi tutacağız. Daha yayınlamadım. Yani bununla ilgili bilgi vermedim size. Orada iman kuvvetini artıran etkenler var. Hani kalp iki kuvvet arasında gidip geliyor ya hangisi asılırsa kalp o tarafa teslim oluyor. İşte orada yaklaşık 27 madde veya 30 maddede İman kuvvetini artıran etkenlerden bahsetmiş Seyyid İbn-i Kayyum El Cevziye. Allah'a değil mi? Oraya bakarsınız. Ramazan'da zaten biz bu kitabı ne yapacağız? Biz bu kitabı okuyacağız. Evet. i̇bn Kaym devam ediyor. Bu kalbin içinde bir, Allah sevgisi vardır. İki, iman vardır. Üç, ihlas vardır. Dört, tevekkül gibi hasletler vardır. İşte bunlar kalbe, hayat kalbi. Hayata doğru çeken unsurlardır. İşte bunun altını çizeceğiz. Bende 46. sayfada en son paragraf. Bu kalpte Allah sevgisi vardır. Onda bulunan Allah sevgisi, iman, ihlas ve tevekkül, hayat bulmasını sağlayan, canlılığını bahşeden unsurlardır. Altını çizdik. Oldu mu? Şimdi buradan sonuçlara gideceğiz. Bu kalpte Allah sevgisi bu kalbe ne veriyormuş? Hayat veriyormuş. Bu kalpte bulunan Allah sevgisi bu kalbe ne veriyor? Hayat veriyor. O halde hemen araştırmaya başlayacağız. Kalbimde Allah sevgisini artıran etkenler nedir? Kalbimde Allah sevgisini artıran etkenler nedir? Arkadaşlar doktora gittiniz. Ben hastayım, sestellerimden hastayım. Doktor dedi ki: Sıcak bir şeyler içmek sestellere iyi gelir. Hemen ne yaptım? Sıcak bir şeyler içmeye başladım. Madem ki burada da kalbe hayat veren unsurlar var. Hemen o unsurların ne olduğunu öğreneceğiz bir. 2 o unsurları nasıl kazanacağımızı öğreneceğiz. Mesela İbn-i Kayın dedi ki, kalbe hayat veren unsurlardan bir tanesi Allah sevgisidir dedi. O halde tamam, çok güzel bir şey öğrendik. Allah sevgisini artıran unsurlar nedir kalbimizde? Bunları öğreneceğiz. Bunları uygulayacağız. Kalpte Allah sevgisi artacak. Kalpte Allah sevgisi artınca, kalbin hayatı daha güçlü olacak. Kalp daha güçlü hayata bağlanacak. Kalp daha dili olacak. Kalp daha sağlıklı olacak. Mesela tevekkül. Allah'a tevekkülümüzü artıracağız. Mesela korku. Allah'tan korkumuzu artıracağız. Mesela iman, tevhid. Allah'a olan imanımızı ve tevhidimizi artıracağız. Sonuçta bu paragrafta öğrendiğimiz bilgi kalbe nasıl hayat vereceğimize dair Oldukça nedir? Önemli bir bilgidir. Kalbe nasıl hayat vereceğimize dair oldukça önemli bir bilgidir. Anlaşıl değil mi? Bak çok güzel arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aynı zamanda bu kalp nefsane arzuları sevgisi. Bu arzuları önceleme. Bu arzuları elde etmek için hırs gösterme. Haset, kibir, kendini beğenme. Yönetici olup da yürüzüne fesat çıkarma arzusu gibi hasifler vardır. Bunlar da kalbi öldüren, kalbi helaka sürükleyen unsurlardır. Demek ki mesela kibir, bundan vazgeçeceğiz. Mesela haset, bundan vazgeçeceğiz. Mesela riya, bundan vazgeçeceğiz. Mesela ihtiras, yönetici olma duygusu, bundan vazgeçeceğiz. Ucub, Kendini beğenme duygusu. Bunlar kalbe zarar veren etkenler. Doktor bana dedi ki bağırarak konuşma. Sesine zararlı. Bakmayın benim bağırarak konuştuğuma. Şu konuşma şekli benim sesime zararlı. Bundan uzak duracaksın. Bundan uzak durmadığın sürece ses telleri zarar görecek. Doktor dedi ki geç uyuma. Geç uyursan başın ağrır. Uykunu tam alamazsan Sağlıklı olmazsın. Bunu terk edeceksin. Arkadaşlar aslında bu ders bu kadar yeterli. Ben devam edeceğim ama çok önemli bir bilgi öğrendik. Kalbe hayat veren ve kalbe öldüren etkenler. Allah sevgisi gibi, Allah korkusu gibi, Allah'a tevekkül gibi. Kalp amelleri kalbe hayat veren amellerdir. Ne yapacağız? Bunlara sıkı sıkı yapışacağız. İhtiras gibi, hırs gibi, kibir gibi, ucup gibi. Kalp amelleri ise kalbi öldüren amellerdendir. Bunlardan uzak duracağız, evet. i̇bn devam ediyor. Bu kalp iki davetçi arasında imtihan edilir. Birincisi Allah ve Resulüne ve ahiret yurduna çağıran davetçidir. İkincisi ise, dünya hayatına çağıran davetçidir. Kalp bu davetçilerin hangisinin kapısı kendisine yakınsa, hangisinin komşuluğu daha ileri ise ona icabet edecektir. Evet. Bir tarafta Allah'a, Rasulüne ve ahiret yurduna davet eden davetçi var. Senin kapı komşun bu davetçi ise sen bu davetçiye icabet edeceksin Sen bu davetçiye yakın oluyorsan sen bu davetçiye icabet edeceksin Bu davetçiyi Kapı komşu yapmak ise Allah sevgisiyle Rasul sevgisiyle Cennet sevgisiyle cehennem korkusuyla mümkündür İmini kayın dedik arkadaşlar Senin kapı komşun, bu davetçi ise sen ona oynayacaksın Sen bu davetçiye yakın ise sen ona oynayacaksın Peki ey İbni Kayım, biz bu davetçiye nasıl kapı komşu edineceğiz? Biz bu davetçiye nasıl yakın olacağız? Allah'ı seveceksin, Resulü seveceksin, cenneti seveceksin, cehennemden korkacaksın. Peki bunun yolu nedir? İşte ilerleyen sayfalarda ne yapacağız? Bunun da yolunu öğrenmeye çalışacağız inşallah. Diğer taraftan bir de dünya hayatına çağıran davetçi vardır. Bundan kaçınmanın yolu da vardır. Dünya hayatının sonlu olduğunu düşünmek, tefekkür etmek. İşleyeceğin haramın bir anlık geçici zevk ve Heves olduğunu düşünmek, tevekkür etmek, buna benzer şeyler ilerleyen derslerde göreceğiz, evet. İşte diyor İmni karşımıza üç türlü kalp çıkıyor. Bu kalplerden birincisi diri kalptir, ikincisi ölü kalptir, üçüncüsü hasta kalptir. Şu okuyacağımız ayet, bu üç kalp çeşilini de barındıran ayetlerden bir tanesidir. Allah Subhanahu Taala buyuruyor hac suresi 52, ki ve ma erselnâ min qablike min rasûlin ve biz senden önce bir resul ve nebi göndermedik ki illa izâ temenna O bir şey okuduğu zaman o bir şey temenni ettiği zaman elgas şeytanu fi umniyetihi onun okumasına onun kıraatine onun çağrısına onun temenniyesine, Şeytan mutlaka bir şey katar. Bu ayet çok müşkil zor bir ayettir. Kur'an'ın en zor ayetlerinden bir tanesi bu ayettir. Biz bu zor kısmı bırakıyoruz Konumuzla ilgili kısma geçiyoruz.Fsehullahu <gülüyor> maula şeyeytanıul şeyeytı Allah şeytanın attığını siler sın ve mühkimullahu <gülüyor> ati. Son ayetlerini ne yapar? Tahkim eder güçlendirir. Vallahu alim hakim. Allah alimdir, Allah hakimdir. Şimdi geliyor. Allah Subhanahu bunu niçin yaptı? Allah Subhanahu bunun bunu niçin yaptı? Nebi'nin, rasulün okumasına, niçin bir şeyler karıştırmasına sebep verdi? Liyece ale ma işte şeytanu fitneten. işte bu bir imtihandır. Lillezine fi kulubihim meradun, ve'l-gasiyeti kulubuhum. Kalplerinde hastalık olan, iki kalpleri çok sert olanlar için bu bir imtihandır. İki kalp teşili çıktı. Bir hastalıklı olan, iki sert olan, ölü olan yani. El kalbu lukasiye, el glubu lukasiye nedir? Ölü kalptir. Bak iki kalp şekli karşımıza çıktı. Evet. Onlara fitne oluyor bu. Onlara imtihan oluyor. Allah'ın böyle bir şey dilemesi, Allah'ın hikmeti gereği böyle bir şey dilemesi onlara ne oluyor? Fitne oluyor. Evet. Ve innez zalimîne le fî Zalimler uzak bir aylık içindedir. Bir de vel ya'lemellezîne ûtul ilme ennehu'l hakku min rabbik. Föy'minû bihi. Kendisine ilim verilenler bunun Rabbinden olan bir hak olduğunu bilirler. Ona iman edinler. Fetuh <gülüyor> bi Kalpleri onunla ne olur? Kalpleri onunla yatışır. Kalpleri ona boyun eğer. Evet. Ve inna Allaha lehadillazina amenu ila sıratim Allah iman edenleri sırat-ı müstakime hidayet eder. Üç tane kalp cismini bu ayetin tefsir üzerinde durmayacağız. Ama şunu bileceğiz. Hac suresi 52, 53 ve 54. ayetler. Evet. Burada yanlış yazmış. Hac suresi 52, 53 ve 54. ayetler. Üç kalp çeşidini barındıran ayetlerdir. Üç kalp çeşidini de barındıran ayettir. Hac suresi 52, 53, 54. Soruda geçen hastalıklı kalp ve katı kalp ile kastedilen, işte hastalıklı kalp, üçüncü kalp, katı kalp, birinci kalp, ölü kalp, kalpleri mutlu olan ilim ise direk kalplerdir onlar. Tamam? Evet. Devam ediyoruz okumaya. Allah subhanahu bu ayette kalp rüçağı ermiştir. İmtihan edilen, fitneye düşen iki kalp ve kurtuluşa eren bir kalp. Fitneye düşen iki kalp, kendisinde hastalık bulunan kalptir. Kurtuluşa eren kalp ise Allah'a teslim olan Allah'ın Vahine teslim olan nedir? Kalptir. Evet. Şimdi çok önemli bir noktaya geliyoruz. İyi dikkat edin. Çok önemli bir noktaya geliyor. Burada var mı? Var. Bu böyledir diye başlayan bölüm arkadaşlar. Sayfa 48'de Bu böyledir. Kalbin ve diğer organların görevini yerine getirebilmesi ve ne için yaratıldıysa onu sağlıklı yapması için onu yapması için sağlıklı senin ve kusursuz olması gerekir. Ellerimiz bu ellerin görevini yerine getirebilmesi için sağlıklı ve kusursuz olması lazım. Ses tellerimiz bu ses tellerimizin görevini Yerine getirmesi için, Sağlıklı ve kusursuz olması lazım. Allah subhanahu wa Bunların her birini, Belli bir amaç için yarattı. Kulağımızı duymak için, Gözümüzü görmek için, Ses tellerimizi konuşabilmek için, Ellerimizi güç almak, Kuvvet almak, tutabilmek için, Tüm bunlar için yarattı. Bunların, Yaratıldığı gayeyi, Yerine getirebilmesi için, sağlıklı olması lazım. Kusursuz olması lazım. İşte Allah Subhanahu taala kalbi de belli bir amaç üzere yarattı. Kalbi de belli bir görevi yerine getirmesi için yarattı. Kalbin bu görevi yerine getirebilmesi için sağlıklı, selim ve kusursuz olması lazım. Kalbin yaratılmasının sebebi imandır. Kalbin yaratılmasının sebebi uzuvları amele teşvik etmektir. Hani biz daha önce söyledik ya, el imanı kavlu ve fi'lu. İman söz ve ameldir. Yezid-i ve yangusu artar ve eksilir. İman artar ve iman eksilir. İman artması, kalpteki iman artması amelleri yansır. Kalbimizde iman ne kadar güçlü ise, Ameller o kadar güzel olur. Çünkü kalp yöneticidir, kalp liderdir. Kalbin asli görevleri, uzuvları amele teşvik etmek, amele sevk etmektir. Kalbimin görevi beni namaz kıldırmaktır. Kalbimin görevi beni oruç tutmaktır, oruç tutturmaktır. Kalbimin görevi benim en güzel şekilde cihad etmemi sağlamaktır. Kalp bunun için yaratılmıştır. Kalbin görevi Allah'a sevmektir. Kalbin görevi Allah'a tevekkül etmektir. Kalbin görevi sadece Allah'tan korkmaktır. Kalbin görevi sadece Allah'tan istemektir. İşte kalp sağlıklı olursa, kalp selim olursa, bu görevleri çok güzel yerine getirir. Devam ediyoruz. Kalbi ve duyar organların, İstikametten ayrılması ise kuruluğundan, katılığından ve görevini yerine getirememesinden dolayıdır. Bu çok cümle yanlış olmuş. Kalp katılaşırsa, kalp kurursa, kalp sertleşirse, işte bu durumda görevini yerine getiremez. Arkadaşlar dikkat edin. Kalbinize bir hastalık isabet ettiği zaman o hastalık kalbin görevlerine mutlaka isabet edecektir. Mesela ben derim ki sabah namazına kalkamıyorum hocam. Niye kalkamıyorum? Gece kalbini hastalandırıyorsun. O kalp seni gece namazına sabah namazına kaldırmıyor. Hocam ben nafile oruç tutamıyorum. Allah'a zikredemiyorum, uzun uzun Kur'an okuyamıyorum, haramlardan kaçınamıyorum. Sebep kalptir. Eğer amellerinde bozukluk varsa kalp görevini yerine getiremiyordur. Kalp sağlıklı değildir. Kalpte bir bozulma, bir katılaşma, bir kuruma, bir sertleşme vardır. Amelindeki bozukluğun sebebini nerede arayacaksın? Kalpte arayacaksın. Amelindeki Bozukluğun sebebini nerede arayacaksın? Kalpte arayacaksın, evet. İşte burada örnek vermiş, tıpkı çolak el gibi uzuvlardan örnek vermiş, bu fiiller kamil manada yapılmasını engelleyen ve organları tam anlamıyla çalışmaktan alokayan bir hastalıktan dolayıdır. Bu sebeple kalpler bu şekilde üç sınıfa ayrılmıştır. Evet. Üst sınıfa ayrılmıştır diyor. Aynı şeyleri söylüyor. Bizim burada öğrenmemiz gereken konu şu. Kalp niçin yaratıldıysa selim olduğu zaman o yaratılış gayesini gerçekleştirir. Tıpkı el gibi, tıpkı kol gibi, tıpkı göz, kulak, burun gibi. Ama kulağında problem varsa tam anlamıyla duyamaz. Gözünde problem varsa tam anlamıyla göremez. Ellerinde problem varsa tam anlamıyla tutamazsın. Oldu mu? O halde kalpte de problem varsa Allah sevgisi eksik olur. iman eksik olur. Tevekkül eksik olur ve haramlara yöneliş çok olur. O halde arkadaşlar buradan şöyle bir noktaya geleceğiz. Kalp amellerini bilmek. Kalbi nasıl tedavi edeceğimizi bilmek. Kalbi nasıl koruyacağımızı bilmek en önemli ilim dallarından bir tanesidir. En önemli ilim dallarından nesidir? Bir tanesidir, evet. Şeytanın kulaklara fısıldadığı ve kalplere bıraktığı şüphe ve vesveseler, hasta ve ölü için bir imtihan, diri selim kalp içinse bir güç ve kuvvet kaynağı olur, evet. Bak bu önemli arkadaşlar. Şimdi. Kolların güçlüyse, sağlıklıysa, sen bunu kullandıkça ne olur? Daha çok zarar mı görür? Daha çok kuvvetli mi olur? Daha çok kuvvetli olsun. Ama mesela arkadaşlar, dediğim gibi siz futbolcusunuz. Ayaklarınızı kullandıkça ayak kaslarınız daha güçlenir değil mi? Daha güçlenir. Siz ayak kaslarını daha güçlendirmek için antrenmanlar yaparsınız. Daha çok kullanırsınız. Ama ayağınız kırıldı veya darbe aldı. Ayağı kullanmak ayağı zarar verir. Öyle mi? Ayağı kullanmak ayağı zarar verir. Bak aynı eylem bir ayağa güç veriyor. Diğer ayağa zarar veriyor. İşte de böyledir. Kalp güçlü ise, kalp selim ise, kalp sağlıklı ise, fitne kalbe saldırdığı zaman kalp daha güçlü olur. İmtihanlar kalbe saldırdığı zaman kalp daha güçlenir. Şeytan kalbe saldırdığı zaman kalp daha güçlenir. Ama kalp hastaysa, kalp sağlıksızsa, kalp selim değilse, kalpte sorun varsa fitne saldırdıkça kalp daha zayıflar. O halde yine bir noktaya geldik. Kalp hastalığı durduğu yere durmaz. Kalp hasta ise arkadaşlar, kalp hasta ise ne olacak? Kalp hasta ise ne olacak arkadaşlar? Fitneler saldıracak. Bu kalp fitneleri nüfuz edecek. Fitneler, fitneleri kendisine çekecek. Çektikçe daha hastalanacak. Hastalandıkça daha çok fitneye maruz kalacak. Daha çok fitneye maruz kaldıkça daha çok hastalanacak. O halde bir şey daha öğrendik. Biz bu ilmi bir an önce öğrenmemiz lazım. Biz bu ilmi bir an önce hayatımıza uygulamamız lazım. Biz bu ilmi bir an önce kalbimize geçirmemiz lazım ki eğer kalbimiz hasta ise yaşadığımız şu dönemde, yaşadığımız şu coğrafyada, yaşadığımız şu zaman diliminde bu hastalık gün geçtikçe artacaktır. Arkadaşlar aslında formül basittir. Normal bedeni hastalıklar için ne geçerliyse kalbi hastalıklar için o geçerlidir. Örneğin kanseri hemen başlangıç evresinde fark eder ve tedavi edersen anında kurtulursun. Başlangıç evrede değil orta evrede fark eder tedavi etmeye başlarsan kurtuluş çok zordur süre alır. Ama artık iş işten geçtikten sonra tedavi etmeye çalışırsan önümden başka bir yol yoktur. Kalp hastalıkları da böyledir. Hemen fark eder ve tedavi etmeye başlarsan kurtuluş kolaydır. Eğer fark etmez, hastalık devam eder, devam eder, daha sonra tedavi etmeye çalışırsan işin zordur. İşi kendi haline bırakır. Artık son evreye geldiğinde kalbi tedavi etmeye çalışırsan işin belki de hiç mümkün değildir. Bedenimizi nasıl koruduğumuzu organlarımızla ilgili neler olması gerektiğini düşünün. Bunu kalbe uygulayın. Hepsi bu. Biraz önce ben ayaktan örnek verdim. Mesela ses. Ses sağlamsa Ses telleri güçlüyse kullanıldıkça daha çok güçlenir, kullanıldıkça daha çok açılır, kullanıldıkça daha güzel, daha temiz ses çıkar. Ama ses hastalıklıysa benim gibi işte kullandıkça daha kötüye gider. Ne yapacağını bilemezsin. Anlaşıl değil mi? Kalp de böyledir. Bir an önce ne yapacağız? Kalbi tedavi edeceğiz. Bir an önce. Selim ve sağlıklı kalbe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Aynen dediğimiz şeyler söylüyor, yeni bir şey söylemiyor. Burada kalalım inşallah önümüzdeki hafta Ramazan'dan önceki son dersimiz kalp hastalığının tanımı diye devam edeceğiz. Velhamdülillah Rabbil Alemin.